Müdafaatımın ikinci Tetinmesi Ey heyeti hakime! Gelecek beyanatımda, belki vazifenizce lüzumsuz şeyler bulunacak. Fakat bu meseleler ile umum memleket, belki dünya alakadardır. Yalnız siz değil, onlar dahi manen dinliyorlar. Hem beyanatımda intizamsızlık göreceksiniz. Sebebi ise, mühim bir hakkım bana verilmedi. Benim hüsn-i hattım yok. Çok rica ettim ki, bu hayat memat meselesidir. Bir yazıcı bana veriniz. Ta hakkımı müdafaa için bir istida yazdırayım. Vermediler. Belki beni iki ay, gayet insafsızcasına bütün bütün konuşmaktan men ettiler. Onun için, gayet noksan ve müşevveş yazımla, intizamlı yazamadım, işte ahir beyanatım budur. Eğer farz-ı muhal olarak, müsidlerin, muhbirlerin ihbar ettikleri gibi, Risale-i Nur hükümetin birtakım siyasetiyle ve bazı kanunları ile tevfik edilmiyor, muaraza ediyor. Belki başka siyasi kanaatlardır ve ayrı ayrı fikirlerdir ve umum risaleler imandan değil belki siyasetten bahseder diye gayet zahir bir iftira farz ve kabul edilse cevaben derim. Madem hürriyetin en geniş şekli cumhuriyettir ve madem hükümet ise cumhuriyetin en serbest suretini kabul etmiştir. Elbette hakiki ve kat'i ve reddedilmez kanaat-ı ilmiyeyi ve efkarı ı sahibeyi asayişe dokunmamak şartıyla cumhuriyetin hürriyeti, o hürriyet-i ilmiyeyi istibdat altına alamaz ve onu bir suç tanımaz. Evet, dünyada hiçbir hükümet var mıdır ki bütün bir tek kanaat-ı siyasiyede bulunsun. Haydi farz-ı muhal olarak, ben perde altında kendi kendime kanaat-ı siyasiyemi yazmışım ve bir kısım has dostlarıma göstermişim. Bunda suç var diyen kanunları işitmemişim. Halbuki Risale-i Nur, iman nurundan bahseder, siyaset zulmetine sukut etmemiş ve tenezül etmez. Eğer faraza, laik cumhuriyetin mahiyetini bilmeyen bir dinsiz dese, senin risalelerin, kuvvetli bir dini cereyan veriyor, dini cumhuriyetin prensiplerine muaraza ediyor. El-Cevap, hükümetin laik cumhuriyeti dini dünyadan ayırmak demek olduğunu biliyoruz. Yoksa hiçbir hatıra gelmeyen dini reddetmek ve bütün bütün dinsiz olmak demek olduğunu gayet ahmak bir dinsiz kabul eder. Evet, dünyada hiçbir millet dinsiz olarak yaşamadığı gibi, Türk milleti misüllü bütün asırlarda mümtaz olarak bütün aktarı cihanda nerede Türk varsa Müslümandır Sair anasır İslamiye'nin küçük de olsa yine bir kısmı, İslamiyet haricindedir. Böyle pek ciddi ve hakiki dindar ve bin sene kadar hak dininin kahraman ordusu olarak zemin yüzünde, mefahir milliyesini milyonlar menabî diniye ile çakan ve kılınçlarının uçlarıyla yazan bu mübarek milleti, dini reddeder veya dinsiz olur diye itham eden yalancı dinsizler ve milliyetsizler, öyle bir cinayet işliyorlar ki, cehennemin esfer-i safiliğin tabakasında ceza görmeye müstehak olurlar. Halbuki Risale-i Nur, hayat-ı içtimaiyenin kanunlarını da ihata eden dinin geniş dairesinden bahsetmez. Belki asıl mevzu ve hedefi, dinin en has ve en yüksek kısmı olan imanın erkan ı azimesinden bahseder. Hem ekseriyetle muhatabım, evvel kendi nefsim, sonra Avrupa feylesoflarıdır. Böyle mesaili kutsiye'den doğru olmak şartıyla zarar tevehhüm eden yalnız şeytanlar olabilir tasavurundayım. Yalnız 3-4 risale tenkitkârane şekva suretinde bir kısım memurlara bakmış. Fakat o risaleler hükümetle mübareze ve tenkit için değil, belki bana zulmeden ve memuriyetini suiistimal eden bir kısım memurlara karşıdır. Hem sonra da sui tefehüme medar olmamak için o 3-4 risalelere mahremdir deyip neşrini men etmişiz. Sayr risalelerin ekseri mutlakası 4-5 sene evvel ve bir kısmı 8 sene evvel, bir kısmı 13 sene evvel tehlif edilmişlerdir. Yalnız iktisat ve ihtiyarlar ve hastalar risaleleri geçen sene tehlif edilmişler. Ve bununla beraber risaleler hükümetin kanunlarına mugayir olmadığı, ve asayişi ihlal ve halkı idlal mahiyetinde bulunmadığını ve bilakis hükümetçe takdirler ile karşılanması lazım geleceğini zerre miktar aklı bulunan risaleleri bir tarafa ne tetkik eden tasdik eder. Ve eğer farzı muhal olarak hükümetin noktayı nazarına çok noktaları muhalif olsa bile 28 Temmuz 933 tarihinde evvelki cürümlerin bu kısımlarını affetmekte olan ve ahiren neşredilen af kanunu mucibince o risaleleri takibe mahal kalmadığını iddia edip bize edilen haksızlığın bir anevvel defedilmesi ve risalelerin iade olunmasını talep ederim. Eğer insaniyetin mahiyetini hayvaniyetin en betbaht ve en aşağı derecesinde telakki ve dünyayı daimi velayezal tebehüm ve insanı bâkî velâ yemüt tahayyüleden bir sarhoş vicdansız tarafından denilse senin bütün risalelerin imani pek kuvvetli ders veriyor. Dünyadan soğutuyor, nazarı ahirete çeviriyor. Biz ise bütün kuvvet ve dikkat ve zihnimizle dünya hayatına müteveccih olmamız ile bu zamanda yaşayabiliriz. Çünkü şimdi yaşamak ve düşmanlardan sakınmak çok müşkülleşmiştir. El Cevap: İmana tahkikiinin dersleri gerçi nazarı ahirete baktırıyor fakat dünyayı o ahiretin mezrağı ve çarşısı ve bir fabrikası göstermekle daha ziyade dünya hayatına çalıştırır. Hem imansızlıktaki müthiş bir surette kırılan kuvve-i imaneviyeyi gayet kuvvetli bir tarzda kazandırır ve meyusiyet içinde atalet ve lakaytlara düşenleri şevku gayrete sevk eder, çalıştırır. Acaba bu dünyada yaşamak isteyenler böyle hayatı dünyeviyenin lezzetini hem çalışmaya şevki hem hadsiz musibetlerine karşı dayanmaya medar kuvve-i maneviyesini temin eden ve itiraz kabul etmeyen deliller ile ispat edilen imanı tahkiki'nin derslerine yasak denecek bir kanunun vücudunu kabul ederler mi ve öyle bir kanun olabilir mi? Eğer idare-i millet ve asayiş-i memleketin hakiki esaslarını bilmeyen bir cahil hamiyet vuruş dese, senin risalelerin Asayişi bozanlara ve idareyi karıştıranlara bir medar olabilir cihetiyle ve sen dahi, ihtiyatsızlık edip idareyi i hazıraya itiraz etsen, Risalelerin kuvvetiyle bir gâile açmak ihtimaliyle sana ilişiyoruz. El-Cevab, Risale-i Nur'dan ders alan, elbette çok masumların kanını ve hukukunu zayi eden fitnelere girmez ve bilhassa tecrübeleriyle, mükerreren akim ve zararlık kalan fitnelere, hiçbir cihetle yanaşmaz. Ve bu on senedeki on fitnelere, Risale-i Nur'un şakirtlerinin ondan birisi, belki asla hiçbirisi karışmadığı gösterir ki, risaleler bu fitnelere zıt ve asayişi teminem edardırlar. Acaba idarece ve asayişi muhafazaca, bin imanlı adam mı, yoksa on dinsiz serseri mi daha kolaydır? Evet iman güzel seciyeler vermekle hem merhamet hissini hem zarar vermekten sakınmak meylini verir. Ama benim ihtiyatsızlığım ise bu 13 senedir imkan dairesinde ne kadar elimden gelmişse hükümetin nazar-ı dikkatini celbetmemek ve onunla uğraşmamak ve işlerine karışmamak için Isparta vilayetine malum olan harika bir surette münzeviyane ve merdumgirizane ve müşfikkerane ve siyasetten müctehabane yaşadığımı bu memleket bilir. Ey beni bu belaya sevk eden insafsızlar, anlaşılıyor ki Asayiş aleyhinde hareket etmediğimden benden kızdınız, hiddet ettiniz. Asayiş'e düşmanlık damarı ile beni tevkif ettirdiniz. Evet, Asayiş'i bozmak ve idareyi karıştırmak isteyenler benim hakkımda hükümeti ifal ederek adliyeyi lüzumsuz işgal edip beni tevkif ettirenlerdir. Onların hakkında değil yalnız biz, belki memleket namına başta müddeyi umumi olarak heyeti hakimeye dava etmelidir. Eğer denilse, sen vazifesizsin, milletin hürmetini kabul edip vazifedarlar gibi dini ders veremezsin, hem dini ders verecek resmi bir daire var, onun müsaadesi lazımdır. El cevap: evvvela benim matbaam ve katibleririm yoktur ki vazifeyi neşri yapsın bizimki hususiidir, Hususi işlere, hususan imani ve vicdani olsa, hürriyet-i vicdan düsturu, onun serbestiyetini temin eder. Saniyen, hükümeti ittihadiye, ittifaklarıyla darül hikmet-i İslamiye'de Avrupa'ya karşı hakaik İslamiye'yi ispat edecek ve millete ders verecek bir vazife ile tavzif etmeleri ve diyanet riyasetinin Van'da beni vaiz tayin etmesi ve şimdiye kadar Yüz risaleden ziyade eserlerim ulema ellerinde gezmesi ve tenkit edilmemesi ispat eder ki millete ders vermeye hakkım var. Salisen eğer kabir kapısı kapansaydı ve insan dünyada layamut kalsaydı o vakit vazifeler yalnız askeri ve idari ve resmi olurdu. Madem her gün laakal 30 bin şahit cenazeleriyle el-mautu hakkun davasını imza ediyorlar Elbette dünyaya ait vazifelerden daha ehemmiyetli imani vazifeler var. İşte Risale-i Nur o vazifeleri Kur'an'ın emriyle ifa ediyor. Madem Risale-i Nur'un amiri, hakimi, kumandanı olan Kur'an, komandası 350 milyona hükmedip talimat yaptırıyor ve her günle akal 5 beş defa 5'ten dördünün ellerini dergah ilahiyeye açtırıyor ve bütün camilerde ve cemaatlerde namazlarda Kutsi semavi fermanlarını hürmetle okutturuyor, elbette onun hakiki tefsiri ve o güneşin bir nuru ve onun bir memuru olan Risale-i Nur, o vazife-i imaniyesini iznilla sadmelere uğratmayarak görecektir. Öyleyse ehl-i dünya ve ehl-i siyaset, onunla mübareze değil, belki ondan istifade etmeye pek çok muhtaçtırlar. Evet şu tılsımı kainatın kâinatın muğlakını keşfeden, ve mevcudatın nereden nereye ve ne olacaklarının tılsımını açan Risale-i Nur'un eczalarından 29. söz ve tahavvülât-ı zerraatın muammasını keşfeden 30. söz ve kainatta mütemadiyen fena ve zeval içindeki faaliyet ve hallakiyeti umumiyye tılsımı acibini hallü keşfeden 24. mektup ve tevhidin en derin ve en mühim muammasını keşf ve hal ve izah eden ve haşr beşeri bir sinek ihyası kadar kolay olduğunu ispat eden 20. mektup ve tabiat perestlerin fikri küfrülerini esasıyla bozan ve tahrip eden tabiat risalesi namındaki 23. lema gibi Risale-i Nur'un çok cüzleri var. Bunların yalnız birisindeki muammayı keşf eden bir alim, bir edip, bir profesör hangi hükümette olsa, takdirle mükafat ve ikramiye verileceğini, bu risaleleri dikkatle mütala eden tasdik eyler. Bu beyanatıma, sadetten hariç tafsilat nazarıyla bakmamak gerektir. Çünkü, Risale-i Nur'un yüzden ziyade risaleleri, benim evrak-ı tevkifiyem hükmüne geçmiş olduğundan, hem heyet hakime tetkik ile mükelleftir, hem ben izah ve cevap vermeye. Kur'an'a ve alemi İslam'a ve istikbale alakadarlığı cihetiyle mecburum. Madem bir meselenin tam tenevvürü herhalde uzak ve yakın bütün ihtimalleri beyan etmekle olur. Meselemize ait uzak bir ihtimali beyan etmeye ihtiyaç var. Şöyle ki eğer dinsizliği ve küfrü kendine meslek ittihaz eden betbat bir kısım adamlar bir maksadı siyasinin perdesi altında hükümetin bazı erkanına hulul edip ifal etseler veya memuriyet mesleğine girseler ve Risale-i Nur'u desiselerle imha ve beni tehditleriyle susturmak için deseler, taassub zamanı geçti, maziyi unutmak ve istikbale bütün kuvvetimizle müteveccih olmak lazım gelirken, senin irticakârâne bir surette dini ve imani kuvvetli ders vermen işimize gelmez. El-Cevab, evvela o mazi zannedilen zaman ise istikbale inkılâb etmiş ve hakiki istikbal odur ve oraya gideceğiz. Saniyen Risale-i Nur tefsir olduğu haysiyetiyle Kur'an-ı Hakîm ile bağlanmış. Kur'an ise küreyi arz-ı arşa bağlayan cazibeyi umumiye gibi bir hakikatı cazibedardır. Asya'da hükmedenler Kur'an'ın Risale-i Nur gibi tefsirleriyle mübareze edemezler. Belki musaleha ederler, ondan istifade ederler ve himaye ederler amma benim susmam ise madem adi bir keşif yolunda ve ehemmiyetsiz bir fikri siyasi peşinde ve dünyevi bir haysiyet yüzünden çok ehli izzetin başları feda edilse elbette koca cennetin fiyatı olacak bir servet ve hayatı ebediyeyi kazandıracak bir âb-ı hayat ve bütün felsefofları hayrette bırakacak bir keşfiyat yolunda vücudum zerreleri adedince başlarım bulunsa ve feda edilmesi lazım gelse bila tereddüt feda edilir hem beni tehdit veya imha suretiyle susturmak bir dil yerine bin dil konuşturacak 20 seneden beri ruhlara yerleşen risale-i nur susmuş bir dilime bedel binler dilleri söylettirmesini rahimi zülcelal'den ümit varım ehemmiyetsiz fakat ehemmiyetli bir suç olarak bana sorulan bir mesele diyorlar ki sen şapkayı başına koymuyorsun, mahkeme gibi çok resmi yerlerde başını açmıyorsun, demek o kanunları reddediyorsun, o kanunları reddetmenin cezası şiddetlidir. El-Cevab, bir kanunu reddetmek başkadır ve o kanunla amel etmemek bütün bütün başkadır. Evvelkinin cezası idam ise, bunun cezası ya bir gün hapis ve bir lira cezai nakdi veya bir tektir veya bir ihtardır. Ben o kanunlarla amel etmiyorum. Hem amel etmekle dahi mükellef olamıyorum. Çünkü münzevi yaşıyorum, bu kanunlar hususi menzillere girmez. Bir ihtar, bu iki aydır gayet dikkatle ve ince elekle elemek suretiyle, hem Isparta hem Eskişehir mahkemeleri, hem dahiliye vekaleti on seneden beri teraküm eden mahrem kitaplarımı ve hususi mektuplarımı müsaade edip teftiş ettikleri halde, gizli bir komite ve cemiyet gibi medarı ı itham hiçbir maddeyi tespit etmediklerini itirafla beraber, daha tetkike devam ediyorlar. Ben de derim, ey efendiler! Beyhude yorulmayınız. Eğer aradığınız varsa, hiçbir ucunu bu kadar zaman bulamadığınızdan, biliniz ki onu idare eden öyle acip bir deha vardır ki, mağlup edilmez ve mukabele edilmez. Çâre-i yegâne, onunla musâlehadır. Yoksa bu kadar masumlara zarar vermek ve ezmek yeter. Belki gayretullaha dokunur, gala, kıtlık ve veba gibi belalara vesile olur. Halbuki benim gibi asabi ve en gizli olan sırrını yabani adamlara çekinmeyerek söyleyen ve divan harbi i de meşhur ve pek merdane ve fedakârâne müdafaatı yapan ve ihtiyarlık zamanında en ziyade akıbeti tehlikeli, ve meçhul sergüzeşlerden sakınma, meslekçe mecbur olan bir adama böyle hiç keşfedilmeyecek komiteciliği isnat etmek, belahet derecesinde bir veya veyahut bir entrikadır. Heyete hakim eden bir hakkımı isterim. Benden müsaade edilen kitaplarımın bence bin liradan ziyade kıymetleri var. Ve onların mühim bir kısmı, on iki sene evvel Ankara Kütüphanesi'nde iftihar ve teşekkürler ile kabul edilmiş. Hususan, Sırf uhrevi ve imani olan on dokuzuncu mektub ile yirmi dokuzuncu sözün benim için çok ehemmiyetleri var, benim manevi servetim ve netice-i hayatımdırlar ve icazı ı Kur'anî'nin on kısmından bir kısmının cilvesini göze gösterdikleri için fevkalade bence kıymetleri var. Hem onları kendime mahsus olarak yazdırıp yaldızlatmışım, hem ihtiyarlığımın gayet hazin hatıratına dair olan ihtiyarlar risalesinin üç-dört nüshalarından bir tanesini kendime mahsus yazdırmıştım. Madem muâhize edilecek hiçbir dünyevi madde içlerinde yoktur, onları ve arabi risalelerimi bana iade etmenizi bütün ruhumla istiyorum. Hapiste ve kabirde dahi olsam, o kitaplarım, bu garip dünyanın bana yüklediği beş elîm ve hazin gurbetlerde enislerim ve arkadaşlarımdırlar. Onları benden ayırmakla tahammülsüz bir altıncı gurbete düşeceğim ve bu çok ağır gurbetin tazikinden çıkan ahlardan sakınmalısınız.